Manir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamden kesiren tayyiba Ala külle halim ve fikülle hin Hamden kesiren tayyiba Mubareken fihi Ala külle halim ve fikülle hin Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline Vel ahirin Muhammed bin Mustafa ve alihi ve sahbihi Ve men tebi'ahı bi ihsanin ilahiyen middi Birinci cilt Birinci cilt <gülüyor> Az ve muhterem kardeşlerim Allahu u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini öğrenelim. Hadis-i şeriflerini okuyalım diye toplanıyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamazdan önce evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz'in ruhu pakini hediye olsun diye sonra onun cümle alinin ashabının etbaının Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin cümlesini Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan Hocamız Muhammed Said-i kadar Türkü Aliye'mizden ve silsilelerinden güzel an eylemiş olan Saadatül ve Meşayih'imizin bu belleleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han Cennet mekanının ve ordusu mensuplarının ve sahib fatihlerin, şehitlerin mücahid ruhları için Cümle ashab-ı hayrat ve hasenatın ve hasreten içinde ibadet ettiğimiz şu camiyi bina etmiş olan ve bu camiyi genişletmiş tecbit ve tevsi eylemiş olanların ruhları için okuduğumuz hadis-i şerifleri bize kadar nakil ve rivayet edilen alimlerin, fazılların, kamillerin ruhları için ravilerin ruhları için eseri telif edilmiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyaret'in Efendimiz'in ruhu için Medavi medalı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın ve Ebu Eyyüvel Ensari ve Sahil Sahibi-i Kiram ve Evliya Allah'ın hasreten ruhları için uzaktan yakından tatil günü demeyip gezmesini terk edip camiye gelip bu hadis-i şerifi dinlemek fasiretini gösteren sır kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin geçmişlerinin ruhları için, bizim de saadet ve selamet idareine darinle nail olmamız için bir hati, bir fatiha, üç ihlası okuyalım buyurun. Ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hanü recim Bismillahirrahmanirrahim. Kâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza kuntum ila's salaf fa'dilu sufuh tekum. Ve siddu'l furce fe'inni arakum min dara'i zahibi. Min dara'i zahibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu Hadis-i Şerif'i Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş. Biz bir tekke olduğumuz halde aslında Hadis-i Şerifleri okuyarak çalışmamızı böyle götürüyoruz. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin sözleri, sözlerin, beşer sözlerinin en güzeli olduğu için Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okuyoruz. Dinimizin kaynağı olduğu için okuyoruz. Her şeyimiz ondan çıkartıldığı için, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkartıldığı için okuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine mazhar eylesin, ahirette komşu eylesin. Sünnet-i bu asırda ihya edip şehit sevapları kazanmamızda cümlemize nasip eylesin. Okuduğum hadis-i şerif 58. sayfanın 11. hadis-i şerifidir. Bu ve devamını okuyacağız oturumumuzda inşallah. Şimdi ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde tercüme etmeye çalışıyorum. İza kumtum ila salati namaz kılmaya ayağa kalktığınız zaman fa'dilu sufufikum saflarınızı düzeltin. Eğri bir olmasın muntazam ve doğru olsun saf safta hizayı, düzgünlüğü sağlayın ve sürdülfürüce arada gevşek durmalar var da boşluklar varsa namaz kılanların arasında onları da kapatın. Yani girin o araya safı doldurun. Saf aralıklı, boşluklu olmasın. erakum erâküm minverâî zahbi Çünkü ben sizi arkamdan da görüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in özelliklerindendir. Peygamber Efendimiz'in görmesi bakış istikametine bağlı değildir. Peygamber olmak dolayısıyla Allahu Teala Hazretleri ona uyurken de kalbinin uyumamasını öne bakarken de arka tarafı da görmesini nasip eylemiştir. Bu allah Teala Hazretleri'nin ona bahşettiği bir özel mazhariyettir. Başka insanlar ancak baktığı tarafı görür. Hatta onu bile doğru görmez. Ama Peygamber Efendimiz bakmadığı tarafı arkasını da görür. Nitekim namaza durduğu zaman ölü kıbleye dönük olduğu halde arkadaki safın eğri büyürülüğünü ve saflar arasındaki boşlukları görüyor. Safların arası boş kalırsa şeytan oralarda dolaşır diye buyurmuştur. Safların arası aralıklı olursa aranızdaki muhabbet eksik olur diye ihtar olunmuştur. Onun için safları sırt yapma sahabi kiram Dikkat ederseniz hatta bir rivayet var. Elbiselerinin önce omuzları eskirmiş. Bizim dizi eskiyor ya pantolonumuzun önce neden dar çünkü. Dar olduğunda dizi eskiyor, geriliyor. Yere sürttüğü için dizi eskiyor deliniyor yama yapmak gerekiyor. Bir de arkası eskir ummiyette oturup kalkıldığı için orası yıpranır. Oraya da yama yaparlardı eskiler. Yani yeni kumaş, yeni elbise kolay bir şey olmadığından efendim malzeme kıt para az olduğundan hemen elbiselerin efendim ceketlerin şu dirsek kısımları pantolonların diz kısımları ve oturma yeri kısımları çabuk yıpranırdı bile ceketlerin yakaları yıpr yıpranırdı oraları yamalı yamalı olurdu hatırlar yaşlılar şimdi gençler tabii her şeyi yeni yeni maşallah fabrikasyon üretim fazla alabiliyorlar onlar bilmezler böyle ayakkabının tekrar tekrar pençe yapıldığını, pençeleri çabuk erimesin diye altına kabara çakılıp da yolda yürürken madeni seslerle tangur, tungur, patır, kütür, çatır, çutur böyle yürüdüğümüzü bilmezler. Onlar şimdi çok da sıhhi ayakkabılar çıktı böyle hafif efendim, botlar filan çıktı. Sessiz sedasınız rahat rahat. Allah hafif versin daha iyi olsun. Bizim çektiklerimizi onlar çekmesin. Onlardan sonraki nesil de onların çektiklerini çekmesin. Efendim, suh, sükun, huzursa adet, afiyet üzere dünyada ahirette bahçeler olsunlar. Gözümüz yok ama yani bizim elbiselerimiz dizimizden, dirseğimizden yıpranıyordu da sahabe-i kiramın elbiseleri omuzlarından yıpranıyordu. Neden? O kadar sıkı böyle şey yapıyorlar ki safı o kadar sıkı tutturuyorlar ki muhabbetten ve peygamber efendimizin sözüne bağlılıkta. Boşluk bırakmayın deyince öyle, öyle sıkı duruyorlar. Şimdi öyle olmuyor. Şimdi sen safta bir boşluk görüp de araya girmek istedin de Hacı baba kızıyor. Hacı amca kızıyor böyle öldürecek gibi bakıyor gözüyle. Bu ne küstahlık, bu ne edepsizlik böyle buraya sıkı sıkıya ne giriyor bu filan diye. Sen aldırmazsan tabii aldırmaman lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz emretmiş girin araya diye. Bu sefer o kızıyor geriye çıkıyor. Heh, al sana karsın bu yer gibilerden efendim inadına geriye çıkıyor. Doğru değil. Safların sık olması makbul. Ve bir insanın camide ön safı doldurmak için attığı adım çok savaplı bir adım diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Öne attığın adım var ya, ön safı doldurmak için bir iki adım atıyorsun, en hayırlı adımlardan birisi, ön saftaki boşluğu doldurmak için atılan adımdır deniliyor. Saflar sık olacak. Çünkü muhabbet olacak arada. Sevgi olacak. Düşmanlık fena. Düşmanlık ne noktalara getiriyor insanı. Köyler basılıyor, çocuklar öldürülüyor, evler yakılıyor, memleketler dağılıyor, Müslümanlar perişan, dünyanın her yerinde mağdur, her yerinde mazlum, her yerinde maktul, her yerinde mahbuz, her yerinde hor, her yerinde zilin neden? Müslümanların aralarında muhabbet kalmadığından Allah muhabbeti olmadığı zaman zilleti veriyor. Affedeceksin, hoş göreceksin, aldırmayacaksın, muhabbeti bulacak işler yapmayacaksın, muhabbeti arttıracak işler yapacaksın. O muhabbetin olması lazım. Muhabbet oldu mu? Saplar sımsıkı oldu mu? Ke <gülüyor> dünyanın mersus sanki böyle binanın, kalenin duvarları nasıl örülüyor sımsıkı haşlarla şeylerle öyle olması lazım Müslümanların mücahedelerini, cihatlarını öyle yapmaları lazım ama Müslümanlar bugün bana dokunmayan yılan isterse bir yıl yaşasın. Dokunmuyor ya, bu anda beni ısırmıyor ya. Öbür e kardeşini ısırıyor e ne yapalım? de o kadarmış, nasiri oymuş, ısırılırsa ısırılırsın, ölürse ölsün diyor. Halbuki bir yerde bir Müslümanın malına, canına bir, yer, bir şey geldi mi, öbür taraftaki Müslümanların hop oturup hop kalkıp onun hakkını alması lazım. Ve bir milyar insanın düşmanı etmemek için herkesin de elbette divan durması lazım Müslümanların karşısında. Her yerde Müslümanlara saldırılıyor. Neden? Muhabbet yok, birlik yok, beraberlik yok, şuur yok, görüş yok. Ha, bu böyle olursa şu iş şuraya varır. Ben bunun tedbirini buradan alayım. Diye ön önden işi sezmek ve görmek. Feraset. Feraset neden olacaktı? Sağlam imandan olacaktı. Sağlam iman olmayınca feras feraseti de olmuyor. Hocalar söylüyor söylüyor, kendilerini bilmiyor. Kimse anlamıyor. Neden? Feraset gitti. Saflar sık olacak ve cetvel gibi muntazam olacak. Böyle yere ip çatma filan lüzum yok. Müslümanlar gibi bir sağa bakacak, bir sola bakacak. Hizaya gelmeyi öğrenecek. Muntazam olmayı öğrenecek. İpliğe, ipliğe rağmen muntazam olamıyorlar. İpliğe birisi ayağını takıyor. Oradan bir öne gidiyor. Orada bir kırık hat meydana geliyor. Tamam. İplik var ya ayağımın altında. Saf böyle. Bir böyle, bir böyle. Ya mübarek bir sağına bak, bir soluna bak. Kim öndeyse biraz geri gitsin. Kim arkadaşsa biraz öne çıksın. Peygamber Efendimiz safların arasına girerdi, kimisinin yakasından öne çekerdi, kimisi de göğsünden geriye iterdi ki hizayı bulsunlar diye. Müslümanlıkta Allah'ın üzerinde herkes öyle saf, eşit, aynı çizgide duracak. Efendim Kimisi de kimisi arkada olmayacak. Bir de aradaki boşluklar doldurulacak. Ben sizi böyle sırtımın arkasından da böyle olduğunuzu görüyorum, böyle yapmayın diye Efendimiz nasihat ediyor. Bundan sonraki hadis-i şerife geçelim. 12. hadis-i şerif <gülüyor> İzâ kâtepti ehdâkünne İzâ kâtepet ehdâkünne abdaha fel yürüha Ma bakıya aleyhi şeyün min kitabetihi. Fizâ kaza ha fela tükelim ne illa min zeraî jâf. Feliyera ma bakıya aleyhi şeyün min kitabetihi. Bu da köle ile ilgili bir mesele. Şimdi artık efendilik, kölelik birçok ülkede kalktı. Çok az yerde belki var dünyada. Belki hiç yok. Yani resmen yok. Eskiden vardı. İslam'dan önce da dünyanın birçok yerinde vardı. İslam'dan önce Arap ülkelerinde vardı. İslam kölelerin durumuna bir açıklık getirmiştir, adalet getirmiştir, insanlık getirmiştir. Onların durumlarını düzeltmiştir. Onları köle, kölelikten mümkün oldukça kurtarma gayret etmiştir. Köle azalettir'in sevabını bildirmiştir. Efendim, bir insani anlayış hakim olmuştur. Yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek, köleye insan muamelesi yapacak diye cemiyet ıslah edilmeye Kâhire edilmiştir İslami çalışmalarla. Bu hadis içerikte buyuruyor ki efendimiz "Yezekat evet ihtakinle azdeha." Sizden biriniz ey kadınlar kadınlara hitap etmiş. Esiri olan, malı olan kölesiyle bir azatlık anlaşması yapmışsa "Fel yeraha ma basiy alayhi şey'un kitabeti." Bu yapılan anlaşma üzerlerinde daha hükmü kaldıkça kaldığı müddetçe köle efendisi olan hanımefendinin yanına gelip gidip ona emrini alıp konuşup şey yapabilir. Çünkü kölesidir. Git odun getir, git su getir. Şöyle yap, böyle yap. Konuşmaya emretmeye müsaadesi var. Kölesidir çünkü. Ama fıza kadaha eğer bu anlaşma sonunda şu kadar parayı ödedikten sonra köle, mükatet köle azat olacaksa olduğu andan itibaren artık o onunla kölelik efendilik ilişkisi sona ermiş olduğundan o onun yanına gelemez onunla konuşamaz ancak perde arkasından yüz yüze olmadan perde arkasından konuşabilirler diyor peygamber Efendimiz. Demek ki erkek veya kadın köle sahibi kölesiyle oturup bir anlaşma yapabilirdi. Yani efendim ben çalışacağım, çabalayacağım sana ayda şu kadar taksit ödeyeceğim şu kadar borcumu ödedikten sonra hür olabilir miyim? Tamam o kadar parayı getirirsen sana hürriyetini vereceğim. Senin hürriyetin şu kadar parayı getirmekle tahakkuk edecek diye bir anlaşma yapılabiliyordu. Yani zengin bir adam geriktir kimseye diyebilir ki közeli sat bana. Kaça? 50 bin dinar, 30 bin dinar, 15 bin dinar, kölenin işbilirlik meziyetine göre, kabiliyetine, gücüne, kuvvetine göre, iş yapma kabiliyetine göre bir fiyat olacak. Parayı verdiği köleyi alır. Köle onun malı olur. Tabi bu kölelik niye? Müslüman köle yapılmaz İslam'da. Yani bir insan alıp köle yapılamaz. Ama harp da harpte esir alınmışsa, harpte Müslümanla çarpıştığı için, Müslümanla çarpıştığı için bu adamı öldürebilirdi Müslüman. Öldürmüyor, hadi sana hayatını bağışladım, gel bakalım benim hizmetimde köle ol diyor. Yani İslam ülkesinde kölelik bundan. Aslında öldürülmeye hak etmişti çünkü Müslümanla çarpışmıştı. Hayatını bağışlıyor, gene iyilik yapıyor Müslüman ona. Sağ ol, yaşa diyor. Ondan sonra yalnız hizmet borcu oluyor, onun malı oluyor yani. Eşya gibi, ev gibi vesaire gibi o harpte alınmış esir onun kölesi oluyor bu köleyi isterse azat eder azat etmenin sevabı çok seni azat ettim hürsün diyebilir isterse köle efendisine der ki benim bedelim ne kadar 60 bin dinar. tamam ben sana 70 bin dinar 60 bin dinarı vereyim ödeyeyim şu kadar zamanda taksit ver. efendim hür olayım oldu sen o parayı verirsen hür ol İzaladılar anlaşmayı, tamam. Eğer efendi, hanım efendi ise kölenin sahibi hanımsa, tabii köleliği devam ettiği müddetçe, kendi kölesi olduğu için onunla konuşma hakkı var İslam'da. Tabii gene örtülüküden olacak da konuşma hakkı var. Ama taksitleri ödedi, ödedi, ödedi, taksitleri ödenirken konuşmaya hakkı var, hakkı var, hakkı var. Taksitler bitti, hür oldu mu? Konuşma bir de. Yani artık yüz yüze konuşamaz, perde arkasından konuşabilir diyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte. Ne anlıyoruz? Birçok şey anlıyoruz. Yani bir kadın, başka bir namehram olan bir erkekle, bir erkek namehram olan bir kadınla pek yüz yüze konuşması iyi olmuyor İslam'da. Mümkünse perde arkasından konuşmak gerekiyor. اِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ فَسْأَلُوا هُنَّ مِنْ icaz. Peygamber Efendimizin hanımlarına gelip bir şey istedikleri zaman da sahabe-i kiram Peygamber Efendimizin hanımları onları hemen karşısına çıkmazlardı. Yüzlerini, kendilerini göstermezlerdi. Perde arkasından sorunun sorulması, istenilen şeyin istenmesi, verilmesi gereken şeyin verilmesi tavsiye edilmiş. Şey böyle. İslami usul böyle. Demek ki kadının erkeğin tesettürü birbirini görmemesi, ayrı oturması hadis-i şerifte var. İslam toplumunda var. Bu böyle oluyor. Hatta Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi şerifini söylemiştim size daha önceki derslerde. Yanında sahabesinden birkaç kişiyle beraber Peygamber Efendimiz kızı Fatıma Zehra'nın evine gidiyor. Kapıya yaklaşınca sesleniyor. Kızım Fatıma, yanımda misafirler var. Perdenin öbür tarafına geç. Misafirler var. Tedbirini al diyor. Buradan anlıyoruz ki efendim benim kalbim temiz lafları mazeret değil. Hani şimdi öyle diyorlar efendim ne olacak yani biz adam mı yiyeceğiz? Adam mı yiyeceğiz diyor. Duvarı niye bu kadar yüksek yapıyorsun diyor. Yani biz senin adam mı yiyeceğiz yani diyor. Ne olur yani duvarı yüksek yapıp da senin bahçeni görememeli şey yapıyorsun. Biz gayrimedeni insan mıyız, yamyam mıyız? Adam mı yiyeceğiz diyor. Ben sana öyle bir şey demedim. İnşallah yamyam değilsindir. İnşallah yemezsin ama Allah'ın emri görünmemek. İşte bu biz İslam'ı Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz'in hanımları perdenin arkasından konuşursa erkekle e ben de onu tatbik etmeye çalışırım. Peygamber Efendimiz hanımı kızı Fatıma Atı cennetlik kendisi de babası yanındaki de sahabe onlar da cennetlik mübarekler. Onların, onlarla beraber o eve gittiği zaman bile perdenin arkasına geç kızım diyorsa o zaman ben bunu uygulamaya çalışıyorum. Bu gayet normal. Senin yamyam yam olduğundan değil ama senin bu sözün senin cahil olduğunu gösteriyor. Sen cahilsin ki böyle bir laf seriyorsun. Yani ben sen yamyamsın diye yapmıyorum bu işi. Ben dinimin emrini aynen uyguluyorum. Peygamber Efendimiz sakal bırakın demiş, bırakıyor. Sarık sarmak sevaptır demiş, sarık sarıyoruz. Eh, şu şöyledir demiş, öyle yapıyoruz. Bu böyledir demiş, öyle yapıyoruz. Ramazanın sonunda fukaraya fıtra verin, baş üstüne. Malınızın kırkta birinden paranızdan ayırın, fukaraya verin, baş üstüne. Yani biz, bizim şeyimiz bu. E canım benim kazandığım parayı ne diye ötekisine vereyim. Aa, senin bu dediğin kafirlik. Senin dediğin Müslümanlık değil. Çünkü Müslümansan akıymus serata ve atüz zekâh buyuruyor Allah namazlarınızı kılın, zekatlarınızı verin diyor ayet-i kerimelerde. O zaman namazını kılacaksın, zekatını öleceksin. E benim beş vakit namaza aklım ermez. O zaman senin İslam'a da aklın ermez, ayağın da cennete girmez. Aklın ermiyorsa o zaman cehenneme düşer, cehennem çünkü Allah namaz kılın diyor, senin aklın ermiyor. Ben öyle şey anlamam diyorsun. Arafat'a çıkmış, efendim, geçmiş aynayı koymuş orada, sakalını çöpürtmüş, Çarp çarp çarp tıraş olur. Ya ihramlıyken tıraş olunmaz, kıl bile kopartılmaz. Benim aklım öyle şeye ermez. E sen yeni bir din mi koyacaksın kendi kehrine? Yani İslam'da ihramlıyken tıraş olunmaz diyor. Sen yeni bir usul mi çıkartacaksın? Çıkartıyor. Neymiş? Erharım bilmem. Aklı ermemiş. E aklı ermiyorsa etrafına bak. bilenlere sor, hocalara sor. Aklı ermiyor. Laf mı yani? Bazı kimselerin bazı şeylere aklı ermiyor. Aklı ermemeyi meziyetmiş gibi benim aklımı ermiyor diye böbürlerine böbürlerine göğsünü göre göre söylüyor. Allah'ın emrini dinlemiyor. Bizim bak Müslüman olarak ana mantığımız şudur. Biz Allah'ın peygamberine inanmışız. Hz. Muhammed-i Mustafa Allah'ın kuludur ve gönderdiği elçisi peygamberidir. A'menna ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ona da Kur'an-ı Kerim'i vahy etmiştir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın peygamber efendimizin e vahyidir. Allah'ın hitabıdır. Amen, o da başımızın üstünde biz Kur'an-ı Kerim'i aşağı Allah'ın emrini tutarız içi işme baş üstüne hırsızlık yapar, baş üstüne Kıvvet etme emredersin bizim işimiz bu para ver, cekat ver baş üstüne düşmanlarla et, canını ver baş üstüne yani ne derse biz samimiyetimizi neyle gösteriyoruz bu işte sahtekar olmadığımızı malımızı da vererek canımızı da vererek gösteriyoruz ne istiyorsun bizden? Biz Allah'ın, Allah'a kul olmak istiyoruz. Şu kainatı yaratan, ayı güneşi döndüren, şu meyveleri olduran, şu bahçeleri büyüten, efendim, kainatın sahibi olan, bizi yaratan Allahu Teala Hazretlerine kul olmak istiyoruz. Nedir yani seni anlayamadım? Ben öyle şey anlamam. Anlamazsan kafanı git tıraşlattır biraz, tornaya sok, incez. O kadar kalın kafalılıkta demek girmiyor içine, kulağını deldir. Bak, kapla, içeriye bir şeyler giresin. Ondan sonra oradan bir şeyler sokarız biz de. Efendim saatleri büker büker. tekrarız o zaman onlar belki. Bir şey mi olur? Yani bizim mantığımız bu. Sonra biz İslam, Müslümanlık kimin üzerine sorumluluk? Akıllı insan üzerine. Deliye bir sözümüz yok bizim. Akıllı insan üzerine. Yani İslam akla önem veriyor ve şeriatin ahkamı. İyi şeyler, aklın, mantığın güzel gördüğü şeyler. Kul innallâhe lâ ye'mur bil fahşa. Allah kötü şey emretmez. Etmiyor. İçkiyi yasak etmiş memnunuz. Zinayı yasak etmiş memnunuz. Faizi yasak etmiş bankalar kıssa da memnunuz. Kurmasaydı öyle size. Banka kurma, efendim ticari şirket kur. Neye faiz alıyorsun, ne diye şey yapıyorsun? Mesela biz öyle diyoruz. Biz haksız kazanç diyoruz buna sermaye kuvvetine dayanarak birisinin emeğini sömürmektir diyoruz. Bunu uygun görmüyoruz. Çalıştıralım, ortaklık olsun diyoruz. Ortaklığa razıyız, kâr zara ama sabit gelire razı değiliz. Ligimize gibi görünse bile Allah'ın emrini tuttuğumuz için. Efendim, alışveriş de faiz de alışveriş gibidir. Ha, onu eski kafirler de söylemiş. Peygamber Efendimiz'in zamanında ''İnnemel bey'u misri ur ruba. Demişler. Onlar da o lafı söylemişler. O, Onu sen şimdi bulmadın. Oho! Mekke'nin kafirleri senden daha akıllıydı. Onlar da çok şeyler biliyorlardı. Kemiği getirmişler Peygamber Efendimiz'in karşısına. Eski bir kemik bulmuş. Ufalamış ufalamış. Yere dökülüyor ufalanan kemikler. Allah bunu da mı giriltecek? Evet giriltecek. Var mı diyecek? Kul yuhiyyehellezi enşe'eha evvelemere Şu kâiyatı, şu insanları, her şeyi yaratan Allah onu bir daha giriltecek. Var mı bir itiraz? Giriltecek. E nasıl diriltecek? Dirilttiği zaman görüşsem o zaman işçiden geçer. Ama diriltebileceğinin çok misalleri var. Her kış neler oluyor, her yaz neler oluyor. Baharda neler oluyor, her şey değişiyor. Tohumu yere atıyorsun, ağacı oluyor. İnsan bir küçücük, efendim, siper hücresiyle, efendim bir yumurta hücresinden koca bir insan oluyor. Allah-u Teala kudretini başka yerlerden gör, bunu yapabilen, buna haydi haydi yapar diye attığı başına topla. Bun <gül> yuhyellezi enşâhâ evvele Daha önce evvelden kim yarattı? O sen mi yarattın? Kumu sen mi yarattın? Taşı sen mi yarattın? Ağacı sen mi yarattın? Kendini sen mi yarattın? Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey, he, her şeyi beleşten buldun sen. Beleşçi. Oturdun oraya, ondan sonra şimdi, şu şöyle mi, bu böyle mi, dar kafanda, filozoflara sor bakalım, senin gibi mi düşünüyorlar? Filozofların ödü patlıyor. Aklı başına geliyor, secde ediyor. Filozof senin gibi düşünmüyor. Şimdi kafası var adam. Kafası oldu mu korkma. Kafasız oldu mu zor? Çünkü nerede ilerlemeye kafası olmadı mı? Bedeni ille gidecek bir yere toslayacak. Arabanın direksiyonu olmadı mı zor? Direksiyon oldu mu kolay? İşte biz kaçı geçiyor, bundan yapıyoruz. Ne kadından korktuğumuzdan, ne erkekten korktuğumuzdan, ne senin Bizim çocukları yiyeceğinden korktuğumuzdan zaten yedirtmeyiz, canına okuruz. Yani o kadar da şey değil ama bu iş böyle değil, bu sebepten değil. Biz Allah'a itaat etmek için yapıyoruz yaptığımız şeyleri. Bunu anla. E edebsizlik etme. Efendim laiklik elden gidiyor, laiklik bilmem ne. İyi ama laiklik karşıdaki adamın kanaatine de hürmet etmek. Sen onu da göstermiyorsun. Yine çatıyorsun. Ondan sonra laiklik. E, çatma hakkın yok ki. Yani kendi bildiğin dalı kendin kesiyorsun. Kendi söylediğini kendin yalanlıyorsun. Söylediğinin gereğini yapmıyorsun. Efendim ben din istediğim kanata sahip olabilirim. Fikir hürriyeti var memlekette. Evet fikir hürriyeti varsa benim de dindar olma hürriyetim var. O zaman benim de başka karışma. Benim de şu haramdır ben bunu yapmıyorum dememi ayıplama. O da benim inancım. Ben Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu biliyorum. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu biliyorum. Sen efendim bir kitaba bağlanmak gericiliktir diyorsun. Anlamıyorsun Allah'ın kelamı olduğunu bilmiyorsun. Ben İslam tarihi okumuşum. Efendim meseleyi incelemişim. Efendim çeşitli delillerle ömrüm bunda geçmiş. Sen gitmişsin Amerika'da bulunmuşsun, Avrupa'da bulunmuşsun, dans etmişsin. Efendim bilmem biraz yabancı dil öğrenmişsin. How are you? I am well thank you vesaire. Bunları biliyorsun ama İslam'ı bilmiyorsun. İslam'ı bilmiyorsun. Bilmediğin şeye de burnunu sokuyorsun. Burnun da havada uzun. Efendim, her tarafa sokuyorsun. Hiç olmazsa bilmediğin konuya karışma. Yani fizikçiysen doktora karışmıyorsun. Doktorsan matematikçiye karışmıyorsun. Matematikçi ise edebiyatçıya karışmıyorsun. Ama bunların hepsi İslam'a karışıyor. Öyle şey olur mu? İslam bir ihtisas işi değil mi? Bir bilgi işi değil mi? Din, iman, itikat, İslam tarihi bir şeyin ne olduğu aslı faslı. Onun için bunları bilmediklerinden yanlış yapıyorlar. Yanlış itiraz ediyorlar. Biz sizin bütün inançlarınızı, yolunuzu biliyoruz. Okuturum ben, ben sana istersen. O eğlenceyle okuturum. Efendim kumarı da okuturum. Her şeyi biliyoruz ama yapmıyoruz biz. Ama sen bunu bilmeden konuşuyorsun. Sen de bilsen zaten yelkenleri suya indirip benim yanıma geleceksin. Ha özür dilerim. Ben bu işin böyle olduğunu anlayamamışım. Uzaktan şöyle sandım. Tarihi yanılgı. Tarihi yanılgı gideceksin o zaman. Yanılgıyı anlayacaksın. Kölelik ilişkisi devam ettiği müddetçe kölesi efendim, hanımefendiyle görüşebilir. Taksitler ödenip de hür olduğu zaman geldi arkasında Artık yok. Evet. Ciddiyet efendim hanımefendilik şeydir. Efendim işte erkekler kadınların hürriyetlerini, özgürlüklerini daha doğrusu efendim engelliyorlar. Kadın istediğini yapabilmeli. Erkek de istediğini yapabilir. Yapabilmeli. Ha o hayvanlar aleminde var. Hayvanlar aleminde var. İnsanlar aleminde gelişmiş ince kurallar var. Orman kanunu değil. Bizim insanlar alemi, orman değil, cemiyet bu, cemiyetin düzeni var, nizamı var, aslı var, faslı var, herkes istediğini yapsın, ondan sonra çocuk doğsun, baba meydan, meydanda değil, baba belli değil, kim bakacakmış hocam, kim bakacak, İslam onu öyle şeyde bırakmamış ki, baba belli, ana belli, kimin kime bakacağı belli, hanıma da çocuklara da baba bakacak, hanım da şu şu işleri yapacak, Çocuk anasına babasına şöyle olacak. Baba çocuk çocuğuna böyle olacak. Her şeyin bir nizamı var. Orman kanunu değil ki. Kesini yap, işini gör, ondan sonra bırak. Kadıncaz ne yaparsın yapsın, çocuğu doğursun, nasıl bakacağına Efendim şey yapsın veya asın. Cami avlusuna koy derdim bir merhametli hacı baba alsın da baksın diye. E sen niye bakmıyorsun kendi çocuğuna? Düzen mi şimdi bu? Hürriyet mi? Özgürlük mi bu? Böyle olursa toplum ne olur? Bak, anneler var, babalar var, evlatlar var, torunlar var. İyi evlatlara, evlatları babasına, anasına bakıyor. Torunlar efendim vesaire. Gül gibi bir muhabbetli bir toplum oluyor. Bunların hiç birisi olmayacak. Özgürlük olacak ama bunların hiç birisi olmayacak. Hayvanlar alemi gibi. Böyle değil. İnsanlar alemi, yüksek bir alem. Orman kanunu değil toplum. İşte bunları Efendim, özgürlük namına söylüyorlar. Özgürlük başka yerden insanların hoşuna gittiği için burada da özgürlük iyi sanıyor. Bir de e, keyifli olacak valla fena değil gibi filan hani böyle bu kadar serbest olursam oh istediğim şeyi, kiş, kişiyi elde ederim filan Böyle şey olur mu? Yani aynı muameleyi senin anana yapsalar olur mu? Senin karına yapsalar olur mu? Senin kızına yapsalar olur mu? Yok. O zaman olmaz. O zaman sen de ötekisine yapamazsın. <gülüyor> Sen de namusuna yan bakamazsın o zaman. O zaman yasaklar oluyor işte. Özgürlük olmuyor. Ama bu özgürlük olmaması, özgürlük olmasından topluma daha faydalı, daha ahlaklı, daha düzenli, daha faydalı, çocukların selameti bakımından daha uygun, ruhların selameti bakımından daha uygun. İslam güzel. İslam'ın hürriyet verdiği noktalar var, var. hürriyeti kısıtladığı noktalar var. İslam diyor ki mesela toplumda herkes istediğini yapamaz. Niye yapamaz? Toplum bir gemiye benzer, geminin içinde bir adam ben istediğimi yaparım diye gemiyi delemez. Neden? Gemiyi delince isteyen de istemeyen de hepsi dibini boylar, batar. Onun için gemiyi deldetmez İslam. Gemiyi delme hürriyeti yoktur İslam'da. Anarşi hürriyeti yoktur. Terör hürriyeti yoktur. Seks hürriyeti yoktur. Efendim istediğini istediği yerden işini uydurursa rüşvet, hırsızlık, arsızlık, kadir, zulüm, mafya almah hürriyeti yoktur. Bunların yasakları var. Bunların İslam karşısındadır. Zor geliyor millete. Bize zor gelmiyor biz memnunuz. Ama bu işleri yapanlara zor geliyor. Aa ben şimdi oturup da normal yoldan mı para kazanacakmışım ya? Bu yoldan milyarları kazanıyorum ben. Zor geliyor yani. Şeyi azalacak diye mafyacılığı bırakmak zoruna gidiyor. Onun için İslam'a düşman. İslam olacak, İslam gelecek. Avrupalı Orta Doğu'yu istismar edemeyecek. İslam ülkelerinin doğal kaynaklarını sömüremeyecek. İster mi şimdi Avrupalı İslam'ı? İstemez. Kilisenin malları var, mülkleri var, altınları var, hazineleri var. İster mi şimdi Müslüman olmasını ahadisinin? Kilise istemez. Neden? Ah! Ah! Ah hocam! Ne saltanatlar gelecek evden, ne mallar mı gelecek, istemiyor. Üçüncü hadisleri. <gülüyor> İsa kane, yaunun kıyameti cema allahul ularma efatale innillam estabdi hikmeti fi kulubikum ve ana uridu elu azizekum ödükülü cennet. Bu yüze bize. Diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, izakene yamun cuma, Kıyamet günü vuku bulduğu zaman olduğu zaman geldiği zaman, cema Allahül Ulama, Allah alimleri toplayacak, alimleri toplayacak. Diyecek ki, takale inni lem esvede, hikmeti fikrü büküm, ve ölüdün en o azı beküm, ben. Sizin kalbinize hadis bilgisini, tefsir bilgisini, din bilgisini, hikmeti, efendim İslami hakikatleri, o bilgeliği Müslüman, Müslümanca bilgeliği ben sizin kalbinize sizi azaplandırmak için koymadım. Örük cennet. Hadi Allah cennete girin bakalım diye cennete söyleyeyim. Yani size dünyada hikmeti vermem, dini ilimleri vermem, basireti vermem, efendim hak ve doğru düşünmek ve söylemek meziyetini vermem. Sizi azaplandırmak için değildi. Sizi şimdi azaplandırmayacağım. Hadi bakalım cennete diyecek. Daha başka bir şey de diyecek. Bu hadisi şeriflerde bazılarında var. Burada söylenmemiş. Bu kitapta var. Alimlere denilecek ki cennete girdiği zaman gir tamam ama dur. Kapıda dur denilecek. İstediklerine de şefaat et. Onları da al içeriye diyecek. Alimlerin o meziyetleri de var. Yani şefaat etme yakın ailesine, efendim, dostlarına, şeylerine de şefaat hakkı verecek alimlere. Alim kimdir? Alim ezheri bitiren midir? Efendim, Medine külliyetü şeriatan mezun olan mıdır? Ankara İstanbul ilahiyatı bitiren midir? Doktora yapan mıdır? Doçent olan mıdır? Profesör olan mıdır? Hayır. Alim, alimin tarifi var hadis-i şerifte. Dili doğru olacak kalbi temiz olacak. Ahlakı müsteffim olacak. Yani Allah'ın istediği gibi kul olmayı bilen kişi olacak. Başarmış kişi olacak. Onu başaramamışsa alim değil ki cahil. Allah'ın sevgisini kazanacak bir basiret gösterememiş. Bu alim değil. Ya hocam çok kütüphanesi var, kitapları var. Çok ağzında lafı var. Çok laf, Yunus Emre ne diyor? Çok söz eşek yüküdür diyor o hadis-i şeriften ayet gelmeden kerimeden alınmış. مَسَلُّ dediğine حُمِّلْ تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْهِمَّا بِيَحْمُلُوا Tevrat kendisine indirilmiş olan ama Tevrat'ın içindeki bilgileri uygulamayan, onunla amel etmeyen, bilgisini bildiği halde tatbikatını yapmayan o yüzlü kişiler sırtlarına kitap yükletilmiş uzun kulaklı merkepler gibidir. Onlara benzetiyor. Neden? Tevrat'ın ahkamına uymadı. Tevrat'ı Allah indirmişti Musa Aleyhisselam'a bu bildiği halde uygulamıyor. Ha eşeğin sırtına odun yüklemişsin ha da çok kıymetli efendim dini bilgileri ihtiva eden çok değerli bir kitabı yüklemişsin. Anlamaz ki sırtında 20 kilo yük var diye düşünür o. Öyle gider. Çünkü onu okuyacak anlayacak kıymetli bir ma mahluk değil. Ama onun kıymetini bir ailen uzaktan gördüğümü anlar Oo, şu filanca kitap bu Altınlar veririz. Şu kadar altın veririz. Şu yukarıda Feyzullah Efendi kütüphanesi var. Şurada. Fatih Celvesi'nde. Oranın, o medresenin ve o kütüphanelerin sahibi Ali Emir Efendi'ydi. Çok alim bir adam. Diyarbakırlı efendim. Çok alim bir adam. O kitapları derlemiş, toplamış. Orada muhafaza etmiş. Şimdi bu Ali Emir Efendi'ye birisi getirmiş bir kitap. Niye getirmiş? Kutak bu bilgi getirdi. Veya divan edildi, getirmiş. Galiba kutaslı Kıbirlik. kutaslı Kıbirlik'i getirmiş. El yazması bir eser. Almış, bakmış. Tamam, kitaptan anlıyor. Ali Emir'in merhum. Me Çok kıymetli kitap olduğunu biliyor. Gel bakalım içeri demiş. Medrese odaları ya, medrese ya orası. Medrese odasına girdikten sonra kapıyı tıngırık çekmiş. Trak! Asma kilidi takmış. Medrese odasından kitabın sahibi çıkabilirse çıksın bakalım. Neden taş duvar? Kazma yok yanında. Yani cindandan beter. Çıkması mümkün değil. Oraya hapsedmiş, gitmiş. O kitap için gerekli altın para borcu bulma. Piyasaya dolaşmış, ona yalvarmış, buna yalvarmış. Yani adam kitabı alır kaçar, bir de bulamam, bir daha bulamam diye korkusundan adamı tukuyor metrese odasına demir kapıyı çekiyor, kireci asıyor, ondan sonra boş gitmiş. Sekiz altın mı o zamanın parasıyla? Yani kaç para eder şimdinin parasıyla? Beş kere sekiz, kırk, dört milyon, beş milyon bir para yani. Bir kitaba o kadar para istemiş adam. Gitmiş bulmuş onu, gelmiş, kusura bakma demiş kaçarsın diye korktum, al parayı, ver kitabı demiş. Yani kitabın kıymetini bilen insandır, alimdir. cevherin kıymetini cevherci bilir. Ha, ama zavallı uzun kulaklı hayvan ne bilsin işte o üst sırtına 20 kilo, 30 kilo yük yüklendi diye şey yapar. Bildiğiyle amel etmesi lazım insanın. Alim, bildiğiyle amel eden, kendisini Allah'ın sevgisine, rızasına ulaştıran, sözü doğru, özü doğru, ahlakı doğru insandır. Öyle olamamış, demek ki cahil. Kitabı çok, olsun. Kitabı çok ama kendisine faydasıyor. Ahlakı düzgün değil. İl, i̇lmiyle amin değil. O alim sayılmaz. Hadis-i şeriflerde böyle tarif ediliyor. Alim Allah'ı bilen insan. Allah'ın rızasını bulabilen insandır. Bulamamışsa hapı yutmuş demektir. Mahvolmuş demektir yani. İşte öyle alimlere ben size bu bilgileri, bu hikmeti, bu dini malumatı sizi azaplandırayım diye vermedim. Madem vermişim, demek ki sizin sevginden vermişim. Hadi bakalım size cehenneme girmek yok, azap yok. Yerim cennete diyecek. Bundan ne çıkar? Kıskandım be hocayı mı diyeceğiz? Hayır. Kendimizi alim olmaya çalışacağız. İlmimizi uygulamaya çalışacağız. Çocuklarımıza alim yükleştirmeye çalışacağız. Bu kadar kolay. İmam Hatip Okulu'na, okuluna vereceğiz. Takvayı öğreteceğiz. Kendimizi açacağız, kitap okuyacağız, hadis okuyacağız, fıkıh okuyacağız. Yaptığımız şeyi güzel yapmaya çalışacağız. Allah sizi de alim defterine yazar. Böyle yaparsınız. Öteki İlahiyat Fakültesi'nde profesör de olsa, efendim, bilmem hangi televizyon şeyine 40 defa çıksa, bilmem hangi gazetede yazı da yazsa ilmiyle amil olmadıktan sonra Allah'ın rızasını kazanmadıktan sonra bu muameleye ermez. Allah onu alim mertebesinde saymaz. İş, ilmini tatbik etmek, kamil insan olmak Allah'ın sevgili kulu olabilmektir. Allah cümle Allah'ın sevdiği kullardan olmaya muvaffak eylesin. Tevfikini refik eylesin. Bildiğini uygulayıp yolunca yürüyen efendim has Müslüman olmayı nasip eylesin. İzâ Kâhane Yevmul Kıyameti. Yine 14. hadis böyle başlıyor. Kıyamet günü olduğu zaman Ci'e bi ehl-i bela Fela yünşer lehum divanın Vela yunsubu lehum mizanın Vela yudu lehum siratum Ve insabu aleyhumul ecrü sabba Hazreti Ömer radiyallahu anh bu i şerif Peygamber Efendimiz burada buyuruyor ki kıyamet günü geldiği olduğu zaman kıyamet koptuğu zaman yani ne olacak? Dünya mahvoldu. Mahşer yerinde insanlar toplandılar. Efendim kıyamet koptu. Arasat meydanında insanlar toplandılar. Kıyamet günü oldu. Kıyamet ne demek? O büyük hadisenin kalkıp vukua geldiği koptuğu zaman demek. Kıyam ayağa kalkmak demek. Yani bu olay ayağa kalktı oluştur onun için kıyamet deniliyor kıyamet günü deniliyor kıyamet günü olduğu zaman herkes tabi bekliyorlar el pençe divan diz üstü başları yerde korku içinde ter içinde acaba halimiz ne olacak diye endişeler içinde bekliyorlar Çağrılıyorlar hesaba defterleri açılıyor sevapları günahları hepsi yazılmış müzana konuluyor sevaplar günahlar herkes hesabını veriyor ona göre bir tarafa ayrılıyor. Ehli cennetse cennetliklerin arasına, cehennem ise cehennemliklerin arasına ayrılıyor. Bazı bahsiyarlar da hesap kitap olmadan, hesap cezaba sorguya suale, tarife tutulmadan geçiyorlar. Burada diyor ki kıyamet günü olduğun zaman gibe ehli bela. Belalara uğramış, müttela olmuş kimseler getirilir bela nedir? Umumiyette hastalığa derler. Yani insanın vücudunda bir şey, müptela olmak diyoruz ya. Ayağında, kalbinde, boynunda, kolunda, gözünde efendim bir müptelalık var. İttila, bir hastalık var. Dert var. O dertten inim, inim çekmiş filan. Yani epeyce çekmiş o derdi. İşte böyle bir dert etli getirilir. Selayi Şerillah'ın divanı. Onların divanı açılmaz. Divan defter demek. Defter yani sevaplarının, günahlarının melekler tarafından yazıldığı divan. O açılmaz. Buna kitap derler, divan derler, amel defteri derler. Efendim. Bu açılmaz. Niye açılmıyor? İçindekilere bakmaya lüzum yok yani. Şöyle yapmış, böyle yapmış diye. Detaya lüzum yok. Divan açılmaz. Yani defter açılmaz. Vela yunsebulehum mizanun. Mizan kurulmaz. Hani sevaplar günahlar teraziye konulacak, tartılacak. Sevabı şu kadar, günahı bu kadar. Böyle bir ölçüme de lüzum yok. Terazi de kurulmaz onun şeyi için, tartılması için. Velayhu da sıratın. Ona sırat da konulmaz. Köprü de konulmaz. Cehenneme geçsin diye. Efendim. Ve bu aleyhimul ecru sabba. Üzerine sevaplar böyle şakır şakır şakır şakır sevaplar yağdırılır. Dökülür de dökülür. Dökülür de dökülür sevaplar üzerine. Yani hesaba uğramadan, defter divan açılmadan cız geçip cennete gider. Yani sıratta hani sürüklenmek, emeklemek, sendelemek vesaire filan olmadan bazıları kel berkül lami' diyorlar. Yani parıldayan bir şimşek gibi. Cızk ne oldu? Geçti işte ne oldu bitti, şimşek çakar gibi hop öbür tarafa geçiyor bazıları ne zahmetler çekecekler o sırada. emekleyecekler ben küçükken hatırlıyorum bu bozdağın kemeri var ya şu bulvarın üstünde böyle çok katlı kemer onun üstüne çıktık onun üstü buradan şu duvar kadar geniş altında geçtiğiniz yerden biliyorsunuz ne kadar geniş olduğunu o, orada insan yürürken muhterem kardeşlerim ödü patlıyor rüzgarı böyle estikçe sanki aşağı uçacakmış gibi sanıyor insan kendisi orada halbuki o kadar geniş sıratta kim bilir ne olacak yani Allah yıldırım gibi geçenlerden eylesin de o, o heyecanlara uğratmasın bir gayri hesap geçenlerden eylesin bazı kullar böyle geçecek bir gayri hesap geçecek Allah lütfuyla keremüyle bizi böyle sıratı geçenlerden bir cennete bir gayri hesap girenlerden eylesin burada ne var yani bir hastalık gelirse, bir dert bela gelirse, fırttırmayın demek istiyor değil mi? Yani Allah'a asi olmayın, bağırıp çağırmayın, efendim edepsizi etmeyin demek yani. Bela gelebilir, ne yapalım? İyi kullara da bela gelir mi hocam? Elbette. En şiddetli belalar eşedül belaya alel enbiya. En şiddetli belalar peygamberlere gelir. Ne olmuş Eyüp Aleyhisselam? Çoluk çocuğu ölmüş davarları, sürüleri yok olmuş. Ekinleri, mahsulleri yok olmuş. Vücuduna da hastalık gelmiş. Dayandığı, güvendiği, sevdiği her şeyi Allah elden almış. Ama sabretmiş. Eyyub Aleyhisselam sabretmiş. Niye men ab? Ne güzel kul diyor Allah diyor. Eyyub Aleyhisselam. Niye men ne güzel kul Bak Allah'ın ne güzel kul diye metettiği bir insan haline gelmiş. Neden? Kırkçememiş. Ne yapalım? Allah'tan Kader Allah'ın değil mi? Mukadderah Allah'ın. Gırk dememiş, kazanmış. Niğmel af. Eyüp aleyhisselam. Bu sıfatı almış. Demek ki bir üzücü olay, bir sıkıntı başa gelince ağzını açıp, gözünü yumup insan böyle bandır bandır bağırıp efendim isyan etmeyecek, asi olmayacak, çirkin söz şey söylemeyecek, edebsizlik yapmayacak. E hocam vefat olursa filan dayanamıyoruz, ağlıyoruz. Ha, Üzüntü ağlamak tarzında, göz gözden yaş dökülmek tarzında olursa merhamettendir. Allah merhametli kulları seviyor tabi. Acımadan merhametten ağlıyorsun. Ama dilden, dille ve saçmaş olarak elden fiili hareketlerden ise o şeytandandır diyor. Ne yapıyorlardı Araplar? Bir felaket olduğu zaman, bir ölüm olduğu zaman artık ağzıyla ağızlar, bağırmalar, çağırmalar, saçmaş şey yolmak, yaka yırtmak, göğüs dövmek filan. E ne oluyor? Allah'ın kaderi ne yapalım? Ölü bir de rahatsız olur bu senin yaptığında. Ölü arkasından bangır bangır bağırarak feryadı filan edilmesinden rahatsız olur. Yeride kalanların dükâsından, sesle ağlamasından rahatsız olur diyor Peygamber Eza duyan. Ne yapacaksın? E Allah'ın takdiridir. Gözünü sili, sili vereceksin mendiline. Burnunu sili, sili vereceksin. Dua edeceksin ne yapalım? Yani herkes ölecek. Herkesin başına gelecek bir şey. Edescilik yapmayacak yani. Evet. Belalara edeceğiz. Bela istemeyeceğiz. Allah afiyet versin diye dua edeceğiz. Ama bela gelince de Ey Balayişir Hatırlayacağız sabredeceğiz. Bundan Sonraki Hadis-i Şerif. İzakane Yevmül Kıyameti. Ümire Bilvali ve Yuğ Kafu ala Cisri Cehenneme. Ve Yemurullah Cisre. Ve Yen Yentazzu du intifaza sahru intifaza sen fe yuziru fillu minhu min makanihi summe yurullahul izama fe ila makaniha summe fe in billahi muti'an ichtezze fe ve in kana asiyan khurru Tehevâ ilâ cehenneme sev'înâ havîfâ Bu da e, Asim İbni Şifyan radıyallâhu anh'den taberaninin rivayet ettiği hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi okuyup dersi bitirelim. Sayfanın sonuna da gelmiş oluyoruz. Biz i Yevmül Kıyameti Kıyamet günü olduğu zaman Ümüre bilvali Vali emrolunur, huzura getirilir. Vali, vilayetin başında olan kimse demek değildir. Herhangi bir resmi toplumun büyük işinin başına getirilen kimse demektir. Yani müminlerin, toplumun bir işinin başına getirilmiş kimse ona vali derler. Efendim hani küçük olursa kaymakam diyorlar, büyük olursa vilayet öyle değil. Yani yani Sorumlu bir mevkinin makamının sahibi olan insan, veliyi emir işin başında olan, söz komuta onda olan kişi getirilebilir. Bu komutan da olabilir, vali de olabilir, reisi cumhurda olabilir, bakan da olabilir, filanca dairenin genel müdürde de olabilir efendim. Herkes olabilir. Yani elinde selahiyet ve sorumluluk olan her kişi. Vali yani böyle bir işin sorumluluğuna sahip memur, yüksek memur emrolunur huzura ortaya getirilir. Feyyukufu aleccisini cehennem. Cehennemin köprüsü ortasında durdurulur. Yani Sırat köprüsünün ortasında vali durdurulur. İtilir oraya. Fe murullahul Allah bu cehennemin köprüsüne emreder. Fe يَمْتَصَدُوا مُتَفَادَةً Öyle bir efendim şiddetle sarsılır ki köprü Allah emretti diye zangır zangır zangır zangır, zangır müthiş bir sarsıntı, sarsıntı ile cehennemin köprüsü sarsılır. Öyle şiddetli bir sarsılmak ki تَيَزُرُ küllü عَزْمِ مِنْهُ مِنْ Bu valinin bütün kemikleri yerinden ayrılacak kadar. Bütün kemikler yerinden ayrılacak gibi bir şiddetle sarsılır cehennem köprüsü, sırat köprüsü. سُمَّ يَأْمُرُ اللّٰهُ الْإِزَامَ تَتَرْجِهُ mekaniha. Sonra Allah bu yerinden ayrılan kemiklere emreder, tekrar yerine gelirler kemikler. Baş kemiği başa, kol kemiği kola, diz kemiği dide. Evet, hepsi yerlerine kemikler geriye gelir. سُمَّ يَسْأَلُهُ وَيَا يُسْأَلُهُ Sonra buna soru sorulur veya Allah buna soruyu sonra Sen filanca işin başına getirilmiş miydin dünyadayken? Vali veya bakan veya genel müdür veya cumhurbaşkanı veya halife veya filanca veya falanca bir mevkienin başına getirilmiş miydin? Evet. Feinkâne muti'an Feinkâne lillâhi muti'an. Eğer bu görevlerini yaptığı esnada Allah'a muti bir kul idiyse Allah'ın emrine aykırı iş yapmamışsa günah işlememişse Allah'ın emrettiği şekilde bu amirlik görevini İslam'ın adalet Kur'an, şeriat e, sünnet-i semiyye emirlerine uygun yapmışsa bu kimse işte de behru onu cezbeder çeker temizle yani geçirir Sıratın öbür tarafına Allah onu çeken geçir. Sırat sarsıldı, cehenneme düşebilirdi, bütün kemikler yerinden ayrıldı, geldi, ölü patladı adamı, mah oldu, soru soruldu, Allah'a itaatli miydi, vazifesini güzel yaptı mı sorulur. Sonra güzel yaptığı, Allah'a muti olduğu, Allah'ın emirlerine uygun yönetim yaptığı anlaşılmışsa cehennemin üstünden geçirilir, cennete bu tarafa cezbolunur, gelir. Alınır bu tarafa. <gülüyor> Ve Allah ona e, ecrini iki misri verir. Başkalarına verdiğinin iki misli fazlasını verir. Yani iyi insanların ötekilerinin verdiğinin ne kıyasla bir kat daha fazlasını verir o valiye. Çünkü neden? Allah'ın emrine uygun yapmış vazifeyi. Ve inkâne asiyen eğer Allah'a asi asiymişse yani vali iken Allah'ın emrini tutmamış. Efendim adalet ölçülerine göre hareket etmemiş. Mevkini, makamını, kudretini, imkanlarını kötüye kullanmışsa, Allah hoşlanmadığı tarzda yapmışsa, eee hırka bidilcisi. Cehennemin köprüsü çatlar yarılır. Onun bastığı yerden ila اِلٰى جِهَنَّمَا سَبْئِنَ خَرِفًا Yetmiş yıllık cehennemin derinliğine çuu, uçar gider aşağı doğru. Köprü oradan yarılır. Yetmiş yıllık cehennemin derin tarafına doğru böyle uçar gider aşağı doğru. Asi çünkü. Sorumluluğunu güzel yapmamış. İşte bu sebeplerden muhterem kardeşlerim, büyük alimler, devletin verdiği görevleri kabul etmemeye çalışmışlardır. Sakınmışlardır. İstememişlerdir. Uzak durmuşlardır. efendim Sorumluluktan taşınmışlardır. Çünkü devlet memurluğu, amirliği zor bir iş. Ya çok güzel yapacaksın, Hz. Ömer gibi, çok adaletli yapacaksın. Ya da adaletsiz yapıp, Allah'a asi olup da yapılırsa, o zaman da cezası, sorumluluğu, günahı, vebali var müşvetle, iltimasla, adam kayırmayla, haksızlıkla, efendim eğrilikle, bürülükle yapılmışsa, onun korkmuş bir cezası vardır. Tabi, şey, valinin durumu bu. Ama Hazreti Ömer hutbedeyken, bedevinin birisi, onun sözü üzerine Ne dedi? Eğer sen Allah'ın yolunda yürümezsen, Allah'ın emrini tutmazsan, seni şu kılıçlarımızla doğrulturuz. eğri gidersen dedi. Kılıcını çekti Hazreti Ömer'e. Yani yanlış iş yaparsan başına dikilin doğrulturuz. Yanlış işi yaptırmayız dedi. Yanlış işi yaptırmamak da önemlidir muhterem kardeşlerim. Yani o da murataba görevi. Kontrol görevi, takip görevi Efendim Yanlış şey yaptığı zaman karşısına çıkmak, yaptırmamak görevi. O da herkesin bir bakımdan görevidir. Emr-i maruf nehi münker. Ve bir de en yani samimi davranmak. Müslümine <gülüyor> الْمُسْلِمِنَ وَلِاَمْنَتِهِمْ Müslümanların yöneticilerine karşı içten ve samimi olmanın gereğidir dobra dobra söyleyecek, şunu yanlış yapıyorsun, bunu böyle yapma, burada bir hata var, günah var, eksiklik var, kusur var diye söylemekte vazife olmuş oluyor. Allah hepimizden razı olsun. Allah sevdiği kul olarak yaşamayı, huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin cümlemize. Fatiha-i Şerife, meal, besmele. ve vat